det andra är Merhaba, Hariciden Sanat Programı'na hoş geldiniz. Teknik Masada Berhem var, onu teşekkür ediyorum öncelikle. Ve bugün konuğum, sanatçı, akademisyen Zeyno Pekül'ü. Zeyno, hoş geldin. Hoş bulduk. Zeyno'yu davet etmemizin sebebi, Hariciden Sanat Programı bildiğiniz üzere... ...Dünyanın dört bir köşesinden e, kültür sanat haberlerinden derlemeler sunuyor. Yurt dışı projelerini Türkiye'ye bağlayacak bir şekilde dinleyicilere aktarmaya çalıştığım bir program. İşte tam da bugün gündemimizdeki program da Artist Film International... ...Türkçe uluslararası sanatçı filmleri olarak geçirdiğimiz ve dünyanın dört bir yanında ve dünyanın dört bir yanından sanatçıların yaptığı hareketli görüntüler... ...yani videolar, animasyonlar ve kısa filmleri e, taşımaya çalışan bir program. Bu yılki program, 2016 yılının programı farklı coğrafyalardan 13 sanat kurumunun ortaklığıyla... ...13 sanatçının hepsi teknolojiyi farklı açılardan ele alan hareketli görüntüleriyle oluşuyor... ...ve İstanbul Modern'de kısa süreli sergiler alanında da 2 Temmuz'dan beri ziyarete bir sergi formatında açık. Ee, bu yılki program teması itibariyle teknolojiye odaklandığından az önce bahsettim. Genel itibariyle farklı teknolojilerin gündelik yaşamı olan etkisi... ...psikolojik ve e, sosyolojik etkilerinin yanı sıra teknolojilerin sosyopolitik kodlarını özellikle yeni teknoloji kullanımlarının sanatsal üretim süreçlerini, bizim örneğimizde hareketli görüntü üretim süreçlerini dönüştürmesini ele alıyor. 13 Sanat Kurumu'nun ortaklığıyla oluştuğundan bahsettim. Aslında programı biraz tarihçesine değinmek istiyorum. Sonrasında bu yıl programa İstanbul Modern Zeyno Pekünlüğü son dönem bir çalışmasıyla davet etti. Zeyno ile bunun ayrıntılarını konuşacağız. E, program Artist Film International Whitechapel Gallery'nin öncülüğünde ortaya konmuş bir ortaklık programı. Whitechapel Gallery, Doğu Londra'nın köklü bir sanat kurumu. 2008 yılında tamamen sanatçıların ürettikleri hareketli görüntülere, videolara, yeni medya çalışmalarına, filmlere odaklanan uluslararası bir işbirliği programı ortaya koymak istiyorlar. Ve bu bağlamda da farklı coğrafyalardan Hepsi bir şekilde sinemaya, hareketli görüntüye, video sanatına, yeni medyaya, programlarında yer açan, misyonunda bunu da taşıyan sanat kurumlarına davet gönderiyorlar. Açıkçası bu sanat kurumlarının hepsi böyle çok büyük ölçekli, köklü müzeler değil. Kimisi bir sinematek, kimisi sanatçıların yönetimiyle ortaya konmuş bir bağımsız sanatçı inisiyatifi, kimisi bir dernek, kimisi ise bir sanat müzesi ya da enstitüsü. Whitechapel de keza e, kar gitmeyen bir sanat mekanı. E, bu ortaklık 2008 yılında Art in the Auditorium adıyla başlıyor. Aslında sadece sinema salonları, konferans salonları ya da auditorium mekanlarında hareketli görüntülerin gösterilmesine odaklanmış bir program. Ama zaman içinde hem adı Artist Film International olarak evriliyor hem de sadece gösterim programları değil aynı zamanda sergiler biçiminde de ziyaretçilere ulaşabilir hale geliyor. Özetle şunu yapıyoruz, ben İstanbul Modern'de bu programı e, 2011 yılından beri yürütüyorum. O yüzden biraz daha içeriden bilgi verebiliyor olacağım sizlere. E, özetle şunu yapıyoruz, her yıl Whitechapel Galler'ın koordinasyonunda bir tema belirliyoruz. Ve her kurum, birazdan o kurumların adlarını da zaten söyleyeceğim. Her kurum kendi ülkesinden, kendi içinde bulunduğu coğrafyadan bir sanatçının o temaya uygun bir son dönem videosuna ya da hareketli görüntüsüne yer veriyor. Daha doğrusu program için bu sanatçıyı yeni bir çalışmasıyla davet ediyor. Bu videoların 20 dakikayı geçmemesine de dikkat ediyoruz. Aksi takdirde çok uzun programlar izlenmesi oldukça vakit alan programlar ortaya çıkabiliyor ve böylece farklı coğrafyalardaki farklı ölçekte ve farklı öncelikleri olan sanat kurumları ve bu kurumlarda çalışan programcılar, küratörler birbirleriyle kendi coğrafyalarındaki son ...trendleri, sanat konusundaki hareketli görüntüye odaklanan sanat çalışmaları ile ilgili son bilgileri... ...ve bir sanatçının son dönem çalışmasıyla ilgili her şeyi... ...yani o videonun kendisinden tutun da onunla ilgili bir takım eleştirel metinlere, görsellere kadar... ...böyle bir bilgi paylaşımı ortaya koyuyor. Ve sonrasında da her kurum içinde sadece bir tanesi kendisi tarafından belirlenen... ...bir hareketli görüntü havuzuyla baş başa kalıyor açıkçası. Bu yıl ben de e, Zeyno Pekünlü'yü davet ettikten sonra e, başka kurumlardan, ortağımız olan kurumlardan gelen 12 farklı sanatçının çalışmalarıyla baş başa kaldım. Ve bunlarla hepsi teknolojiye odaklanıyordu ama... ...ve tahmin edebileceğiniz üzere teknoloji çok da genel, geçer bir konu açıkçası. Neresinden tutarsanız bir şekilde konuyu teknolojiye bağlayabilirsiniz. Bundan kendi içinde bir takım ilişkisellikler, diyaloglar yaratmaya çalışarak bir sergi ortaya koymaya çalıştım. İstanbul Modern'de bu sergi 6 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak. Geçmiş yıllarda ise programa yine Türkiye'den... ...çünkü programın tek Türkiye'den ortağı İstanbul Modern. Dolayısıyla Türkiye'den kelimesini kullanmak durumundayım. Ee, ...Ali Kazma, İnce, Viner, Ergin Çavuşoğlu, Sefer Memişoğlu, Bengü Karaduman, Burak Deler ve Vahap Avşar'ın çalışmaları dahil olmuştu. Böylece bu çalışmalar sadece İstanbul Modern'de değil, davet edildikleri yılın belli dönemlerinde sergilerle ya da gösterim programlarıyla yabancı ortaklarda da izleyiciyle buluşma fırsatı bulmuştu. ...bir şekilde aslında Türkiye'den sanatçıların yurt dışında tanıtılmasına, onların orada görünürlük kazanmasına... ...aynı şekilde dünyanın dört bir tarafında hareketli görüntü alanında son dönemde olup bitenleri... ...Türkiye'deki izleyicilere ulaştırmaya çalışan bir programdan bahsediyoruz. Artis Film International'dan. Ee, programın bu yılki ortakları, yıllar içinde çünkü ortak sayısı arttı ya da azaldı... ...ama bu yılki ortakları yine çok farklı ülkelerden, örneğin Afganistan'dan bir güncel sanat merkezi var. ...Kabil'den, Teksas'tan e, eski bir dans atölyesinin dönüştürüldüğü... ...Bolrum Marfa adlı bir sanat kurumu var. Sırbistan'da, Belgrad'da Belgrad Kültür Merkezi var. Belgrad Belediyesi'ne bağlı bir sanat kurumundan bahsediyoruz. Buenos Aires'te Arjantin'de e, Proa Vakfı var. E, İtalya'da Bergamo kentinin modern ve çağdaş sanat merkezi GAMEK var... Yepyeni bir müze Lizbon'da bu yıl açıldı. Tam da bu yılın konusuna yani teknoloji konusuna da özellikle od odaklanan bir müze. Maat yani Lizbon'daki yeni açılan sanat, mimarlık ve teknoloji müzesi var. E, Neuer Berliner Kunstverein var Berlin'den. Hong Kong'un meşhur sanat mekanı Parasite var. Hindistan, Mumbai'den Project 88 var. Norveç'teki bir sanatçı derneği, sanatçı birliği Tromso Kunstvering var. Varşova Modern Sanat Müzesi var, Polonya'dan ve tabii ki programın koordinasyonunda üstlenen Whitechapel Gallery var. Programı 2016 yılında teknoloji konusunu belirler belirlemez aklıma gelen ilk sanatçı <gülüyor> Zeyno Pekünlü'ydü. Zeyno'yu ben biraz tanıtayım sonra da o bize işlerinden bahsetsin ve kendi çalışmalarını kendisi aktarsın hepimize. Zeyno 1980 yılında ...İzmir'de doğmuş... E, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde... ...resim bölümünü bitirdikten sonra orada yine... ...Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik Programı'na... ...devam etmiş, ikinci bir yüksek lisans daha yapmış... ...hatta Barcelona Üniversitesi'nde... ...nitekim bu kadar eğitimini de... ...akademik alanda da değerlendiriyor... ...öğretim görevlisi olarak çeşitli üniversitelerde... ...dersler verdi... <gülüyor> e, ...son dönemin... ...politik koşulları akademik hayatımızda... ...son derece e, sekteye uğrattığı için... ...maalesef şu anda veremez... hale getirilmiş durumda... E, işlerinde hareketsiz görüntü de kullanıyor yani fotoğraf desen vesaire de kullanıyor ama fotoğraf ve videonun yanı sıra yeni medya multimedya internet sanatı bunları kullanıyorsun. Sadece buluntu görüntü değil buluntu metinler yazılar da evet. sıklıkla karşımıza çıkıyor. E, bunların da üretim ve dağıtım süreçlerini e, irdeliyorsun eleştiriyorsun yer yer e, montaj ve yeniden düzenleme yöntemleriyle bunları aslında dekompoze ediyorsun, parçalara ayırıyorsun. Bunu söyleyebiliriz. Bu Tarz, ...videoların geçmiş yıllarda da olduğu için... ...teknoloji konusuna en azından... ...benim külatölyel bakış açımda... ...senin son dönemde yaptığın... ...hemen geçtiğimiz yıl yaptığın... ...ürkütmeden bir kadına nasıl dokunursunuz videosu... ...çok oturuyordu... ...sen de çok teşekkür ederim... ...burada açık radyoda da tekrar... ...davetimizi kabul ettin... ...hemen oradan gireyim... ...yani arka birkaç kavram kullandım... ...Artist Film International adlı bu... ...uluslararası programı anlatmaya çalışırken... ...sanatçı filmi dedim... ...zaten programın adında var... ...Artist Film deniyor... ...video sanatı, hareketli görüntü, buluntu görüntü, kolaj video... ...bunları da sen özellikle işlerinde kullanıyorsunuz... ...zaten sergilenmekte hmm. olan işinde bir kolaj video... Ee, ...ve aynı zamanda üniversitede dersler veren bir isim de olduğundan bahsettim... ...biraz bu kavramları... Dinleyicilere daha açmamıza yardımcı olabilir misin? Özellikle de hani buluntu, film, ne demek, kolaj, video derken sen neyi kastediyorsun? Hı hı. Çünkü genel sanat pratiğine hakim hı hı. kavramlardan bahsediyoruz. Biraz akademik bir girişle başlayalım. Biz bahsedeceğimiz şeyler havada kalmasın. Yani kolaj film ya da kolaj video ile aslında buluntu film birbiriyle büyük ölçüde e, kesişen şeyler. E, ancak buluntu filmin biraz daha konotasyonu aslında... E, ...bazen şey gibi anlaşılıyor... ...işte bit pazarlarında bulunan videoların... ...arşivlerde bulunan kasetlerin... ...eski film rulolarının taranarak... ...işte içlerinde neler olduğunun bulunması... ...bazen yeniden düzenlenmesi... ...bazen yeniden düzenlenmemesi... ...yani duruma göre o... E, ...videoların kullanılması... E, ...kolaj dediğimde... ...ben biraz netleştirdiğimi düşünüyorum... ...çünkü genelde farklı... E, ...yönetmenlerin... ...ya da farklı insanların... E, bize sunduğu görüntüleri kendim düzenliyorum. Yani aslında bir kolaj yapıyorum. Tek bir elden çıkmamış olan bir şeyleri yan yana getiriyorum. E, bu son videoda da e, aslında YouTube gönüllülerinin işlerini biraz kurcalayarak e, kolajını yapıyorum. E, yani insanlar bugünün işte teknoloji dedik. Teknolojinin Ee, şu aralar bize sunduğu ve kafamızı karıştıran şeylerden biri işte bu bilginin paylaşılması meselesi. İnsanlar çok kişisel bilgilerini, tecrübelerini işte YouTube gibi, Twitter gibi, Instagram gibi yerlerden paylaşmaya başladılar. Bunların hem çok yanıltıcı bir tarafı var hem çok fazla kendi kendine... Uzmanı ilan eden insan oluşmasına sebep oluyor. Ama bu kendi kendine uzmanı ilan etmenin olumlu bir tarafı da var. Aslında insanlar deneyim de paylaşmış oluyor. Yani hani başlı başına iyi ya da kötü demediğim bir şey. Ee, bu son videoda dediğim gibi YouTube'da kendi kendini kıstallama uzmanı... ...ilan Hı -hı. etmiş olan erkekler üzerine bir e, kolaj video. Ürkütmeden bir kadına nasıl dokunursunuz? Hı -hı. E, bugün bir müzik parçası çalmak yerine... Bu videodan ufak bir bölümü size dinletmek istiyoruz. Tabii görüntüleri de görebilse dinleyiciler belki daha çok şey ifade edecek. Ama farklı farklı isimlerin hatta farklı hepsi İngilizce konuşuyorlar ama farklı aksanlara evet. sahip isimlerin hepsi ürkütmeden bir kadına nasıl dokunursunuz videosunda aslında kadınları nasıl tavlarım sorusuna kendi buldukları cevabı diğer erkek arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Kısa bir bölüm dinleyelim. We're gonna talk about something very important. I hope I have your attention. We're gonna talk about women. Have you had enough of being a little boy? You need to learn how to be a man. Become the man that women crave. How to become a magnet for the most amazing woman in the world. Is it that easy to create attraction? Is it that easy to make a woman jump on you? That like jump on you? How to get a girl to like you. Why most men fail miserably with women. How do I build a confidence to walk up to and approach and speak to women? How to be more confident around beautiful women. Do you want to know how to talk to a girl that you like? How to start conversations with girls in the most effective way. Do you want to know how to start a conversation with a girl? How do you open the girl? Do you want to know how to properly touch a girl so you don't creep her out? How you do the touches. Should you kiss a girl on the first date? Why beautiful women flake so much? What do women want? And how to be a true hero to the woman of your dreams. I am here to deliver the truth. If I had 100 hot girls chasing me right now, how would I feel? First of all, look at me. I'm not exactly tall, dark, and handsome. Even if I have those problems, I know I'm going to shut the fuck up, put the fucking smile on my face, laugh, dance with the girls, approach, have a good time, and get laid with hot girls. You can either step up and be a man, or go home and cry about it. Maybe you want to have a life partner. You want a wife. Maybe you just want a girlfriend. Maybe you just want to get laid. Keep in mind, you're not going to win over every single girl. But the girls who you do approach that do like you are going to sleep with you. You'll have a harem of hot women. You'll have an amazing girlfriend, and you'll have what you want. And let me tell you something, I'll give you a secret right now. Having sex with a lot of girls, it doesn't bring you true fulfillment and true joy. Pick the fucking ten in there, the one who's fucking awesome, and then just easily make her like addicted to you and make her your girl, make her completely loyal to you. You have to go out and improve your skills with girls in general. This shit is all learnable. You are not cut from a different cloth than anybody. You look at these fucking stupid ass naturals. Are you telling me you cannot be on that level? Please, please. Because this is all about you. Alright? So, so, what do women want? What do women want? So, women are not all the same. Not all girls are the same. She's just a human being. Look at women as human beings. Girls aren't dumb. And they're very good judges of character. A girl can tell everything by a guy's eyes. To girls, neediness is also very, very easy to smell. She can smell stories and patterns and tricks. Okay, women speak this unconscious language of flirtation. They understand when a guy is flirting with them. Every single girl knows what's up. Okay, like she knows why you're there. You probably know women based their actions on their emotions. Women are naturally more intuitive. There is a primal nature ...to the man and woman and it is embodied in the nature of the penis. ...bunu ile görüntü, kollaj video ve özellikle de Artist Film International uluslararası programdan bahsediyoruz. Az önce dinlediğimizde onun bu yılki programa katılan Ürkütmeden Bir Kadara Nasıl Dokunursunuz adlı yaptığı... ...kollaj videodan üç dakikalık bir bölümdü. Herhalde konuyu daha iyi özetleyemezdi. Oldukça nükteden, hakikaten yani insan... Bir defa tamamını e, seyretmekten dilemekten kendini alamıyor. Neredeyse 20 dakikalık bir e, evet, görüntü 17, 18. E, kolajından bahsediyoruz. E, oldukça eğlenceli. Fakat bir o kadar da tüyler ürpertici buluyorum. İstanbul Modern'de sergilendiğini biraz önce dinleyicilere söyledim. Orada genelde kadın, erkek herkes ilgiyle dinliyorlar. Yani hepsi bir defa bu biraz kişisel gelişim meseleleriyle de alakalı. Herkes bu tarz tavsiyeleri aslında alıp ondan bir şekilde faydalanmaya da çalışıyor. Bir taraftan da yani iki de burada kadın olduğumuz için bunu belki de özellikle konuşmamız gerekir. Erkekleri tabii ki e, gerçekten eleştiren bir yanı var. E, senin daha önceki işlerinde de benzer şeyler vardı. Yine buluntu videolarla oluşturduğun bir işte de erkeklerin e, banyolarından saçlarını nasıl taradıklarına dair videolarını gösteriyordun. Ya da erkeklerin türkülerinde ağlamalarıyla ilgili de işler yapmıştın. E, bu diğer kolaj videolarından biraz bahsedebilir misin Hı. ve niye erkeklere bu kadar takmış durumdasın? ya aslında erkeklere takmadım ben e, gururla feminist olduğunu söyleyen bir insanım ve sanatçıyım e, doğal olarak da yani bir kadın olarak Türkiye'de yaşadığımız zaman kadınlık üzerine düşünmemek mümkün değil kendi tecrübelerimiz üzerine düşünmemek mümkün değil ama bir yandan da hem dünyada hem Türkiye'de e, feminist çalışmalar işte e, karşılaştırmalı edebiyat sanat dünyası ...kadınlığın temsili meselesini... ...60'lardan beri çok didikledi... ...çok güzel işler çıkardı... İşte bir sürü analizi yapıldı... ...kitaplar yazıldı vesaire... ...ve ben bugün hani... ...artık burada söz üstüne söz söyleyebileceğimi... ...hissetmiyorum... ...erkeklik çalışmaları da... ...bir literatür olarak hayatımıza girdi ama... ...hala biraz daha taze bir alan... Ve hani kadınlığın nasıl inşa edildiğindense erkekliğin nasıl inşa edildi meselesi benim son beş senedir ilgimi çekiyor daha az çalışılmış olduğu için. Bütün bu videolarda aslında buradan çıktı. Şimdi eleştirel bir tarafı var diyebiliriz ama aslında erkekliğin kırılganlığına da bakan çalışmalar bunlar. Özellikle az önce bahsettiğin yine YouTube videolarının bir kolajından oluşan kendine ait bir banyo. ...yine erkeklerin gönüllü olarak nasıl saç şekillendirirsiniz diye YouTube'a yükledikleri görüntüler. Genelde kadınlara atfedilen şeylerde evet. saça şekil vermeye çalışmak, ayna evet. karşısında kendiyle uğraşmak nedense kadınlık cinsiyle böyle özdeşleştirilir. Evet. O yüzden ben YouTube'da bu videolarla karşılaştığım zaman ne kadar çok olduklarına şaşırdım. Bunun bir şani tecrübe paylaşımı olmasına aslında olumlu buluyorum. Yani bütün bu güzelleşme şeyinin Bir yandan da bir erkeklik performansı olarak o saça şekil veriliyor. Yani hedefte bir partner var. Kadın olmak zorunda değil sonuçta içinde. Hani başka yönelimleri olan insanlar da var. Ama bir şekilde, yarı çıplak bir şekilde, erotik bir şekilde... ...kendi banyolarının içinde kendilerini teşhir ediyorlar. Ve bunu işte örneğin şekle girmeyen bir saç nasıl şekle girer diye yapıyorlar. Bu erkekliğin bir tarafı... ...şimdi İstanbul Modern'de gösterdiğimiz video daha avcı tarafına yönelik bir şey. Yani kadınlardan hedef olarak bahseden... ...köşeye sıkıştırıp işte arkadaşlarıyla ilişkisini keserseniz daha kolay tavlarsınız... ...sosyal baskılardan daha fazla kurtarırsınız gibi... Ee, ...gerçekten avcılık e, ve vahşi terminolojiyle konuşan e, bir şeyden bahsediyoruz. Ama ilginç bir şey var. Ben bu videoyu bir takım kadın gruplarının içinde gösterdim, workshopların içinde gösterdim. Orada aslında iki türlü reaksiyon oluyor en temelde. Bir bunu izleyip dehşete düşen kadınlar, hakikaten bizim hakkımızda böyle mi konuşuluyor diye... ...bir de kahkahalarla gülenler. Kahkahalarla gülenler de şunu söylüyorlar genelde... Bu kadar mı zavallı haldeler? Yani yanımıza yanaşıp konuşmak için, çıkma teklif etmek için, bir içki teklif etmek için... ...bu kadar derse mi ihtiyaçları var? Para harcamaya mı ihtiyaçları var? Yani bu dersler sonuçta paralı bu insanların verdiği. bu kadar. Evet, çok büyük paralar kazanan insanlar bunlar. Ve Benim kullandığım videolar YouTube'da tanıtım yapmak için e, oluşturdukları videolar. Ama bir DVD seti alırsanız örneğin... 600-700 dolarlara çıkan on DVD'lik setler var. Bir derse katılım ücreti 250 dolar civarında değişiyor. Ondan sonra eğer field trip isterseniz size diskoya sahaya çıkarmasını isterseniz daha pahalı buradan para kazanıyorlar. Yalnız eşlikçi olarak geliyorlar evet. belki de. Uygulamalı gösteriyorlar. Bunlar aslında onların tanıtım videoları bir yerde. Büyük ve çoğunluğu yine... evet yani hani YouTube üzerinden işte bu da işte e, teknolojinin bir tarafı hani. Bir fenomene dönüşüyorsunuz daha sonra bunu pazarlayacak fırsatlar önünüze çıkıyor. İşte e, yayın evleri kitap yazar mısın diyor. İşte DVD'lerini satabiliyorsunuz. Bir kısmı aslında amatör hala amatör olarak yapan ve meşhur olmayı uman. Bir kısmı meşhur olmuş ve tanıtımını yapan videolar. Peki bu tarz videoları hatta bu tarz konuları nasıl buluyorsun? Biraz onlar da seni buluyor mu ya da YouTube'da ya da diğer böyle o görüntüleri Bula, ...bulurken neler arıyorsun... ...ya da bu video özelinde de sorayım... Hiç ...Türkiye'de acaba bunun bir muadili karşına çıktı mı? E, çıktı. Kullanmamayı tercih ettim... ...çünkü e, birincisi... ...çok Anglo-Sakson kökenli... ...bir şey olduğunu anladım araştırma yapınca... ...ve hani işin... ...daha kökünden başlamayı tercih ettim. İkincisi hani Türkiye'den... ...videolarda böyle... Çok amatör görüntüler, çok fazla farklı aksanlar vesaire olunca çok dalga geçiyormuşum gibi görünmesinden korktum. Ve açıkçası çok yeni bir şey yoktu. Bu hocalarını taklit eden tipler vardı. O yüzden işin kökenine gideyim. Ben hani hepsini oradan alayım diye düşündüm. Ee, ilk soru e, nasıl buluyorum? <gülüyor> Evet yani hani banyodaki görüntüler bir kadının sindokunursuz konular da senin bir yerden kulağına çalınıyor mu okudun şeylerde karşına çıkıyor mu bu çünkü bu bir taraftan da bir olgu. Aslında şöyle... ya da araştırırken hangi kaynaklardan araştırıyorsun? <gülüyor> Sadece bir takım anahtar kelimeleri YouTube'a yazarak mı araştırıyorsun mesela? Yok vesaire? yok yani her şey bir yerden seni buluyor dediğin gibi. Şimdi ben ...yeşilçam melodramlarıyla ilgileniyordum... ...ne yapacağımı bilmiyordum ama şöyle bir göz atarken... ...ya hani bu kadınların... ...hani fettan kadın, masum kadın... ...sevişilecek kadın, sevişilmeyecek kadın... ...kitaplar yazıldı bilmem ne... ...erkekler üzerine ne söylendi gibi bir soruyla başlıyor... ...o gözle izlemeye başlayınca... ...işte erkekler birbirine nasıl dokunuyor... ...sorusuna evriliyor vesaire... ...o işi yaparken... ...işte sus kimseler duymasın çıktı... ...orada da erkeklerin kadınlara gönderdiği... ...sessiz el işaretleri... ...yani bir araştırma diğerine sebep oldu... Şimdi erkeklik kafamın bir yerinde döndüğü için bazen çok gündelik bir şeyden çıkıyor. Bir gün bir video izledim YouTube'da bana öneri olarak işte kıvırcık saç nasıl elektriklenmeden kurutulur gibi bir video önerdi. <gülüyor> Erkekler için mi? Hayır kadınlar için. <gülüyor> yani Çünkü benim bilgilerimi topluyor bütün şeyden internet aktiv aktivitemden. Ve ben bunun üzerine o videoyu izlerken önerilen videolar hani erkekleri de görmeye başladım. Aa bunlar ne yapıyormuş burada derken aslında ilk saç hikayesinden, saç şekillendirmeden size bir de tavsiye vereyim. Kız nasıl tavlanır derken bu video how to videoları dünyasına dalmış oldum. Ama bu işte hani beni gelip buluyor dediğim kısmı. Bilginin dağılımı üzerine düşündüğüm için, bilgi teknolojileri üzerine düşündüğüm için, erkeklik üzerine düşündüğüm için... ...yani günde kaç tane video görüyorumdur orada ama buna takılıyorum. Başka bir şeye takılmıyorum. İşte geliyor, Muhakkak. buluyor kısmı o oluyor. Muhakkak ki. Ama hep hani bir popüler kültürün cazibesine kapıldığımı söyleyebilirim. Ya da kültürün çöplüğü dediğimiz şeyin cazibesine... <gülüyor> Peki, e, biraz programla ilgili de kısa bilgiler ona dönecek olursam... ...çünkü yurtdışından da haberler e, vermemiz gerekiyor nihayetinde. E, şimdi İstanbul Modern'de 6 Ekim'e kadar bir sergi formatında... ...bunların görülebileceğini söyledim. Öncelikle Zeyno dışında kimler var? Biraz onların da adlarını telaffuz edeyim. Onlarla ilgili fikirlerini de soracağım. E, the Institute for New Feeling var. Igor Boşnak var. Andreas Denecri. Ronini Divaşır. Ferahe Gezal. Igor Jesus. Rachel MacLean. Evan Franco Mattes, Matthew Sadowski, Karen Sander, Mackin Tung ve Thor Hergen van Aike var. Umarım isimlerini doğru telaffuz ediyorumdur. Dünyanın farklı coğrafyalarından yani Afganistan'dan Hong Kong'a, Amerika'dan İtalya'ya kadar bambaşka yerlerden hemen hepsi son 3 4 5 yıl içinde üretilmiş hareketli görüntüler bunlar. Azami'yi 20 dakikalık videolardan Peki, bahsediyoruz. Peki sen bütün sanatçı listesini kullandın mı? Tabii. Bu havuzdakinin tabii. hepsini tabii, gösteriyoruz. Tabii, yani şöyle bu bir havuz ortaya koyuyor. Dediğim gibi içlerinden sadece biri İstanbul Modern tarafından Hı -hı. kurumsal olarak ve biri sadece Türkiye'den seçilmiş. Diğeri bu yıl 12 ortağımız var. Onların e, bize ulaştırdıkları bilgiler, materyaller, videolar. E, ben hepsini kullanarak, hepsini tabii farklı şekillerde e, yer vererek bir sergi oluşturdum bu yıl. Geçtiğimiz yıllarda gösterim programları da. E, yaptığım olmuştu. Örneğin Whitechapel Gallery. Farklı bunun sergilenme biçimlerine dair bir bilgi verecek olursam Whitechapel Gallery'ın bir auditoriumu var bünyesinde. Hatta Liam Grieg adlı e, BNL'lere de katılmış e, bir sanatçının tasarımını yaptığı bir auditorium. Onlar yıl boyuna yayıyorlar programı. Alt temalar oluşturuyorlar. Örneğin teknoloji bir üst tema ise onun altından küçük alt başlıklar oluşturarak videoları bazen tek bir video bazen üç video bir arada bazen ...ki, üç, dört video bir arada şeklinde... ...ikişer aylık periyotlarla gösteriyorlar. Ee, Zeyno Pekün'ünün yani senin videonda ...9 Ağustos'tan itibaren... ...White Chapel Gallery'ın ...ücretsiz olarak ziyaret edilebilir olacak. Dolayısıyla Londra'ya yolu düşenler... ...zaten Doğu Londra'ya gitmeyi ihmal etmesinler. Herhalde görsel sanatlar, güncel sanat alanındaki... ...en e, gözde bölgelerinden Londra'nın... ...ve burada White Chapel ...9 Ağustos'tan 2 Ekim'e kadar... ...Zeyno Pekün'ün işi... Ve yine programdan The Institute for New Feeling and This Is Presence adlı videosu gösteriliyor olacak. E, şunu sorayım birkaç program nerede gösteriliyor onlardan da bahsedeceğim ama... ...sen de sergiyi programı biraz takip etme fırsatı Hı -hı. buldun. Ne düşündün? Teknoloji gibi çok genel bir başlık var. Sergiden bahsetmiyorum e, ama en azından diğer sanatçılar senin de ortaklık kurmuş olduğun Bu diğer sanatçıların işleriyle nasıl ilişkiler kurdun? Başka kurumlar, başka sanatçılar, teknoloji konusunu sence neresinden tutup yakalayıp programa kattın? Ne kadar geniş olduğunu fark etmeme sebep oldu. Yani senin de söylediğin gibi kimisi gündelik hayatımıza etkisinden ele almış. Kimisi e, daha insanı cyborgumuzu görerek hani onun rahatı için, bedeninin farklılaşması için neler yapılıyor, bunun e, kurumsallaşması nasıl oluyor gibi bir yerden yaklaşmış. E, kimisi sadece maruz kaldığımız televizyon, reklam filmi vesaire gibi yerlerden. E, o yüzden de böyle Aynı temanın ne kadar farklı ele alınabileceğine, e, ne kadar farklı malzemeyle üretilebileceğine dair çok güzel işler vardı bence. E, benim favorilerim arasında Institute for New Feeling'in e, çalışması var. Bir de, e, şimdi hatırlayamadım isim olarak. Bu Ama nasıl bir şey de hatırlarız. Hoparlörün düştüğü. Serbest düşüşe geçtiği ha, Igor Jezus, Igor evet, Jezus'ın evet, videosunu Brezilyalı genç bir sanatçı. Evet. Point of view zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bakış bakış açısı çünkü nereden <gülüyor> baktığınızda bağlı. Çünkü bir e, damarı da diyeyim e, seçilen işlerin aslında teknolojinin hareketli görüntü oluşturma süreçlerine <gülüyor> ya da o pratiklere nasıl etkisi evet. olduğu yolundaydı. O yüzden böyle çok deneysel hakikaten video çalışmaları da sergide <gülüyor> mevcuttu. Hiç teknolojinin sosyolojik, siyasal ya da bireysel boyutların aslında değinmeyen ama sanat üretim. ...pratiklerine teknolojinin etkisini evet, evet. ele alan işler de vardı. O da bir yanıydı. Biraz önce bahsettiğin sanatçı Igor Gis e, programa dahil eden... ...programın da yeni ortağı zaten yepyeni bir müze. Lisbon'da bu yıl açılan MAAT var. Orada da 16 Ekim'e kadar e, eski bir endüstriyel bina burası... ...eski bir fabrika. O endüstriyel makinelerin da arasında bu programdan bir seçki gösteriliyor olacak. Onlar da bir içinden seçerek bir sergi oluşturmuşlar... Whitechapel Gallery'de yani Londra'da 9 Ağustos'tan 2 Ekim'e kadar Zeyno Pekünlü'nün işi e, ve This is Presence adlı The Institute of New Feeling grubunun çalışması gösteriliyor olacak. Ama yıl boyunca Whitechapel Gallery'e yolu düşenler programdaki diğer videoları da auditoryumda izleyebilirler. E, bir başka ortağımız yine yakınlardan haberler. E, 23 Eylül'de hemen sonbaharda Texas'taki Ballroom Marfa'da yapılacak bir sergi. Böylece Amerikalı izleyicilerle bütün program bir sergi olarak paylaşılıyor olacak. İstanbul Modern'de ise 6 Ekim'e kadar devam ediyor. Bir de Zeyno Pekül'ün birkaç videosundan birden bahsettik. Çünkü kendi arası, kendi içinde sanat pratiğinin böyle bir bütüncüllüğünden söz etmek mümkün. Dolayısıyla biz de 29 Eylül Perşembe günü ücretsiz ve halka açık olarak videoların bir toplu gösterimini yapıyoruz son 3 Son dört yılda hı hı. E, yaptığın ve beş videoyu gösteriyor olacağız İstanbul Modern'de. Bir de e, İstanbul Modern'in eğitim e, bölümüyle birlikte bir buluntu görüntü atölyesi yapıyor olacak Zeyno. Evet. Zeyno çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yok harika geçti sağ olun. <gülüyor> Peki, e, Harici'den Sanat programını bugünlük böyle kapatıyoruz. Biraz tatsız bir e, bilgiyle haberle kapatmak durumundayım. E, Türkiye galericiliğinin önde gelen isimlerinden olan 2014 yılında da 30. yılını kutladığımız siyah beyaz galerinin kurucusu Faruk Sadeyi kaybetmişiz. E, yakınlarına başsağlığı diliyoruz Harici'den Sanat programı olarak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Harici'den Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.